Daha önceden de ilan ettiğimiz üzere bu akşam cumartesi gecesi sizlerle beraber yine Şeyhül İslam ve'l-Muslimin Muhammed İbni Abdül Vahhab Muhammed İbni, İbni Süleyman'ın yazmış olduğu, kaleme almış olduğu, tehlif etmiş olduğu çok önemli bir kitabını şerh etmeye başlayacağız. Bu kitap diğer okumuş olduğumuz bu müellife ait olan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 daha ne yapıyor? Gelecek olan bablarda, gelecek olan konularda kitabın sonuna doğru e, değiniyor. E, bu kitap gerçekten ilim talebeleri tarafından değer verilmesi gereken, önem verilmesi gereken, hatta e, ezber yapılması gerekli olan kitaplardan bir tanesi. Yani uluhiyetle alakalı, uluhiyet tevhidiyle alakalı, ibadetin yalnızca Allah'u u Teala'ya yapılmasıyla alakalı, gerekli bütün delillerin hemen hemen zikredilmiş olduğu bir kitap. Yani müellifin kendi sözüne e, rastlan, rastlamamızın az olduğu, ihtimalin az olduğu bir kitap. Yani müellif burada hep Allah-u Teala'nın şu buyruğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu gibi, delillerle bu kitabı ne yapmış? E, süslemiş, e, kitabı bunlarla ihtiva etmiş, kitabı bunları ihtiva etmiş, kapsamış, içermiş. Ondan dolayı yani bu kitabı ezberleyen kimse, e, müellifin, Muhammed İbni Abdülvahab'ın kendi sözünü değil de,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 iyi olur, hayırlı olur ve ilim talebinde biraz daha ciddiyet sahibi olduğumuza ne yapmış olur, göstermiş olur. Bundan önceki o, okumuş olduğumuz kitaplar da aslında müellifi ait olan e, Selahattin Usul gibi, Kavaidul Arba gibi e, bu kitaplar da ezberlemeye, ezberlenmeye layık, ezberlenmeye hak eden kitaplar. E, i̇steyen o kitapların ezberinden başlar. Önce der ki, hocam ben o kitapları ezberlemek istiyorum. Biz bundan sonra yeni bir e, metot deneyeceğiz sizlerle beraber. Yani bu kitapları ezberlemek isteyen arkadaşlar e, bu dersten sonra, cumartesi gününki dersten sonra yahut başka bir e, gün de tahsis edebiliriz o arkadaşlara. Konuştur, oturulur. O, o arkadaşlardan bu kitapların ezberini dinleyeceğiz. Yani diyebilir birisi gelip, hocam ben işte üç esası ezberleyeceğim, sana dinleteceğim. İşte Kavaydül Erba, dört kuralı ezberleyeceğim, sana dinleteceğim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 Muhammed İbni Abdullah Basra'ya gittiğinde orada insanların bu uluhiyetle alakalı olarak ibadette kulların Allah'a yakış olduğu fiillerinde, Allah'a yönelttikleri fiillerinde düşmüş oldukları şirk olaylarını çokça gördüğü bir yer Basra. Oradan döndüğünde tabi orada diyorlar ki kafasında toparladı, derledi. Yeniden Necid bölgesine döndüğünde bu kitabını ne yaptı? Kalem aldı, telif etti. Müellif rahimallah Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu kitabına e, başlıyor. Bu kitabının adı biliyorsunuz Kitabut Tevhid. Hakullahi alal Abid. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı olan tevhid kitabı. Yani kitabın başlığından da anlaşılacağı üzere Müellif rahimallah burada bize daha çok uluhiyet tevhidini anlatacak. Niye müellif rahimahullah uluhet tevhidini sürekli anlatıyor? Çünkü alemler diyorlar ki, müellifin kitaplarına bakıldığında, eserlerine bakıldığında, onun, böyle piyasada birçok kitabım olsun da, üzerinde üzerimde işte yazar olarak Muhammed İbni Abdullah'ın yazmış olduğu, tehlif etmiş olduğu kitaplar, kitap kütüphanelerdeki raflarda yer alsın da, benim adım tanınmış olsun gibi bir hedefi yoktu. Onun hedefi, toplumda gözüken, ihtiyaç duyulan,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 bu uluhiyet tevhidiydi. Yani müellifin o döneminde göstermiş olduğu ehemmiyet nasıl gerekliyse bugün de bizlerin e, bu tevhidin kısmına, uluhiyet kısmına önem göstermemiz devam edecek. Kıyamete kadar da bunu ne yapacak? E, devam edecek. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bunu haber vermiş. Bununla ilgili hadislerde bizlere beyan etmiş, buyurmuş ki şirk hala ümmet için çok tehlikeli bir şey olacak. Hatta e, yani kureşli e, kadınların Lat ve Menat'ın etrafında, Lat'ın etrafında tavaf etmedikleri sürece kıyametin kopmayacağını ne yapmaktadır aleyhisselatü vesselam bizlere? Haber vermektedir. Yani yeniden insanlar ne yapacaklar? O manada şirke e, yönelecekler ve kıyamet bundan sonra e, kopacak. O yüzden yani bu bakımdan ve bundan öte bizim yaşamış olduğumuz çağda komşumuzdan, çevremizden namaz kıldırmış olduğumuz cemaatten eşimizden, dostumuzdan gördüğümüz üzere, duyduğumuz üzere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 Müellif kitabında dikkat ederseniz hamd ve salvele getirmiyor. Yani elhamdülillah ve salatu ve salamu ala demiyor. çoğunuz nuskalarda bu şekilde. E, alimler diyorlar ki İmam buhari de kitabına bakarsanız İmam Bukhari'nin sahihine onun da bu şekilde kitabına başladığını görürsünüz. Direkt ne yapıyor? Hamd -e ve salvesiz nebi el e hangi el başlıyor kitabına el e salve el e Ameller niyetlerle makbuldur hadisiyle başlıyor. Niye böyle yapmışlar bazı alimler kitaplarını yazarken neden hamdeleyi ve Salvaleyi terk etmişler? Alimler onların bu yapmış oldukları, e, izlemiş oldukları yönteme bir çıkış yolu buluyorlar. Onların gayelerinin, hedeflerinin ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Diyorlar ki biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam elçide e, krallara, meliklere mektuplar yazarken... Onlara mektuplarında neyle başlıyordu? Besmele ile başlıyordu. Yani ne yapmıyordu? Besmele'den sonra hamdele ve salvele yazmıyordu. Sadece ne diyordu? Bismillahirrahmanirrahim diyordu. Ama hutbelerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam hutbe verirken neyle başlıyordu? Allah'a hamd ile başlıyordu. Diyor ki alimler işte Muhammed bin Abdullah gibi, Bukhari gibi ve onların metodunu uygulayan alimlerin besmele ile sebebi onların yazmış olduğu bu kitaplarını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 sözleri daha önceki derslerimizde söylemiştik. Ee, onun için ona değinmeyeceğiz. En son yapmış olduğumuz devrede de Şeyh Ebu Salah e, gerekli şerhi tefsiri yapmıştı. Ancak e, ifade etmemiz gereken bir şey var Besmele ile alakalı. Kitaplarda bazı şerh kitaplarına görürsünüz. Hadisler zikredilmektedir. İşte Allah'ın ismi zikredilmeyen her iş kesiktir, kopuktur. Başka rivayetlerde Allah'a hamd ile başlamayan her iş kopuktur gibi e, hadisler zikredilmekte. Bu hadisler ilim ehlinin çoğuna göre zayıf hadislerdir. Ancak bu hadislerin zayıf olması demek, bizim e, işlerimize, bizim kitap elifimize e, besmele ile başlamamamız gerektiğini ne yapmaz? Göstermez. Neden? Çünkü bizatihi Allah-u Teala kitabına başlarken neyle başlamış? Besmele ile başlamış. Saber o şekilde ne yapmışlar, Kayıt altına almışlar. Aynı şekilde ne bir Aleyhisselatü Vesselam mektuplarını yazarken neyle başlamış? Besmele ile başlamış. İlla bizim e, bir telif kalem telif, e, kitap telif ederken e, bir resaleyi e, kaleme alırken e, besmele ile başlamamız için bu şekilde nasıl olan bir delile ihtiyacımız yok. Bunun dışında bir sürü ne var? Delil zaten var. Diyor ki Mecidin yazarı, ki biliyorsunuz Fethülmecid diye bir kitap var ki bu kitap kitab-ı tevhide yazılmış şerhlerin e, en güzellerinden en kapsamlarından bir tanesi. Bu kitabı kim yazıyor? Muhammed İbni Abdülvahab'ın torunu. Hasan bin Abdurrahman. Tam tersi Abdurrahman bin Hasan. Abdurrahman bin Hasan kaleme alıyor bu kitabı. Kendisi Muhammed İbni Abdülahab'ın torunu, İbrahim Paşa tarafından öldürülen, idam edilen bir zat. Genç yaşta zannedersem hatırladığım kadarıyla otuz 33 yaşında da herhalde e, idam ediliyor. Zannedersem e, Abdülahman İbni Hasan bu şekilde vefat ediyor. İstanbul. İstanbul'da. E, bunun yazmış olduğu Fethül Mecid, Fethül Mecid adlı kitap eee kitabı tevhide yazılmış şerhlerin en kapsamlısı diyebiliriz. Ondan önce yazılmış Tefsirül Azizül Hamid adında başka bir şerh var ki o Fetul Mecid'den daha kapsamlı, daha geniş olmasına rağmen yazarı ne yapamamış, onu tamamlayamamış. Yani hala eksik içinde. Bu ise Abdurrahman bin Hasan ise Fetul Mecid'i yazarak o Tefsirül Azizül Hamid'e ne yapmış? hem tamamlamaya çalışmış, hem de onda zikredilen bazı şeyleri özetleyerek iki, iki elimiz arasına bu kitabını koymuş. Aleyküm selam aleyküm selam Yani kitabı Tevhid adlı eserin kendisini tanımakla birlikte onunla ilgili yazılmış şerhleri de ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Yani Fethülmecid bunların en meşhurları. Fethülmecid bunların en meşhurları. Yazarı kimdi arkadaşlar? Abdurrahman bin Hasan kim oluyor bu? Yine hmm. Muhammed Abdullah'ın torunu oluyor. O diyor ki kendisi diyor ki ben diyor dedemin yazmış olduğu, kendi eliyle yazmış olduğu bir kitabı ı tevhid hattını, hattıyla yaz, yani kendi hattıyla yazılmış olan bir kitabı tevhid muskası gördüm. Onda diyor ne, ne vardı? Elhamdülillah vardı ve salatu vesselamu ala rasulillah da vardı diyor. Yani bir bakıma da diyebiliriz ki müellif kitabına neyle başlamıştır? Hem besmeleyle hem hamdeleyle hem de Salvele ile başlamıştır. Daha önce zikretmiştik. Allah'a hamd etmek neydi? E, şükürle arasındaki fark nedir? Hamd etmek nedir? Şükretmek nedir? Ondan sonra salat nedir? Salat getirmek nedir? Bunların hepsine değinmiştik. Hatırlayanınız var mı? Evet. Hamd nedir? Evet. Hamd dil ile Allahu Teala'yı tazim ederek ne yapmak? Yüceltmek. Tazim ederek. Kalbinde ona karşı duyduğun bir ne? azamet hissiyle, duygusuyla, büyüterek, yücelterek dilinden ne yapmak bunu? zikretme Yani elhamdülillah demedin. Biz buna ne diyoruz? Hamd etmek diyoruz. Peki şükür nedir? Şükür. Şükür, dil ile, kalp ile ve azalarla yapılan, yapılan ve sadece yücelttiğin, şükrettiğin kişinin sahip olduğu kemal sıfatlarından dolayı değil, sana karşı yapmış olduğun iyiliğe karşılık olarak da söylemiş olduğun övgü. Yani bir adamın bir adamın ata biniciliğine, güzel ata binmesine şükür mü edersin, hamd mı edersin? Şükredemezsin. Çünkü şükürde ne var? Şükürde sana yapılacak olan bir ne olması lazım? İhsan, iyilik olması lazım. Yani allah Teala'nın sana bahşetmiş olduğu, vermiş olduğu nimetlere ne yaparsın? Aleyhisselam. Şükredersin değil mi? Ama allah Teala'nın noksansız, eksiksiz sıfatlarını yad etmen, bunları zikretmen, bunları sena etmen, buna biz ne? Şükür mü diyoruz, hamd mı diyoruz? Hamd diyoruz. Mesela diyoruz ki, sensin ki Ya Rabbi seni uyku tutmaz. Sen uyumazsın. Senin ilmin her şeyi kuşatmıştır. Bundan dolayı işte sen, sana ben ne yaparım diyoruz? Hamd ederim. Tamam Ve hamdını neyle söylüyoruz biz? Dilimizle söylüyoruz. Ama şükür, şükür, kalp ile olur, dil ile olur ve azalarla olur. Ve aynı şekilde sana yapılan bir nimete, verilen nimete karşı ya da onun dışında başka şeylere şükredebilir Yani bu bakımdan şükür ney? Daha geniş, kapsamlı. Bu bakımdan hamd daha ney? Dar. Tamam. Salat ise neydi? Salat etmek. Nebiye Allah peygamberine salat etsin diyoruz. bunun manası ney? Salat etsin. Onu ne yapsın? Övsün. Dedik ki Buhari'de Ebu'l-Aliye'den, tabi'inden rivayetle Allah-u Teala'nın salat etmesi ne demekti? Övmesi demekti. Aynı şekilde bazı alimler diyorlar ki salat etmek aynı zamanda ne manaya gelir? Dua etmek. Ne diyorlar? Çünkü aleyhisselam Vesselam bir hadis var. Ne diyor? İnnel melaikete tussalli El melâikete tussalli ala ahadikum Melekler sizlere ne yapar? Dua eder. Mâ dumtum ya da mâ fi salah Namazda olduğunuz sürece melekler size ne yapar? Salat eder, dua eder. Ne der? Allah'ım Allah lehu ve erhamhu. Ne der melekler? Allah'ım ona magfret et, onu bağışla. Bu hadisten ne anlıyoruz? Meleklerin salat etmesi ne demek? Dua etmek. Yani iki şekilde de ne yapabiliriz? Bunu açıklayabiliriz. Oradaki kapı açık mı? Çazip sıcak oldu. Gelelim, Kitab-ı Tevhid. Kitab-ı Tevhid. Müellif, rahimahullah. Var olan nuskalarda kendi hattıyla ve hatta onun öğrencinin ondan sonra gelenlerin yazmış olduğu eee nüshalarda resmîmeden sonra neyi zikrediyor Kitabut Tevhid. Aslında bu Kitabut Tevhid başlığı kitabın ana başlığı. Kitabın ana başlığı. Kitap nedir arkadaşlar? Kitap yani bizim Türkçede bu şekilde geçmiş, bu manada geçmiş bir isimdir. Arapçada k, t ve ba kelimeleri bir araya geldiğinde ketebe gibi bir araya geldiğinde, bir şeylerin bir araya gelmesi demek. Toplanması bir araya gelmesi demek. Mesela Ketibe deniyor. Ketibe, Arapçada ee, ordu karargahına Ketibe deniyor. Neden Ketibe deniyor? Çünkü askerler orada bir araya ne yapıyorlar? Toplanıyorlar. Bir araya geliyorlar. Peki kitaba neden kitap denmiş? Hayır. Yani kitabı oluşturan şeyler nelerdir? Kelimelerdir. Kelimeler oluşturan şeyler harflerdir. Yani harfler bir araya geldiği için kitaba ne denmiş? Kitap denmiş. Tevhid ise arkadaşlar, tevhid ise, Arapça'da bizim burada Arapça dersine gelen arkadaşlar hatırlayacaklar, bir kalıp vardı. Fa'ale yufa'elu tef'il vah'ade yuvah'idu tevhid. Bu da Nedir arkadaşlar? Birlemek. Allahı bir kılmak. Kulların mağbul olarak Allah'ın yapması, birlemesi demek. Yani buradaki tevhidten müellifin kastettiği şey hangi tevhid? Allahu Teala'nın mağbul olarak me'luh olarak ibadet olunan olarak kullar tarafından ne yapılması? Birlenmesi. Biz buna ne diyoruz? Tevhid diyoruz. Daha önce de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 Fıtrat gereği, doğası gereği allah Teala'ya inanır olarak doğmuşlar, Müslüman olarak doğmuşlar ki aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyra radiyallahu anh'unun rivayet etmiş olduğu hadiste bunu bize bildiriyor. Her mevlüt, her doğan ne, neye, neye göre doğar? Fıtrat üzerine doğar. Daha sonradan onun babası ne yapar? Hristiyan yapar. Daha sonradan bunu sonu Yahudi yapar. Daha sonradan anne babası onu ne yapar? Mecusi yapar. Demiyor aleyhissalatü vesselam. Daha sonradan anası babası onu Müslüman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 Ee, ancak insanın daha sonradan değiştirilen, kurcalanan şeytanın teşviş yaptığı uğraştığı bir bölümü var ki, ki çağlar boyunca da hep şeytan insanları bunu, bu şekilde yaklaşmış, buna çağırmış ve peygamberler de bu amaç ve gaye ile e, şeytanın yolunu kesmeye çalışmış ve insanları doğru olan bu kısma davet etmiş, biz de bu kısma ne diyoruz uluhiyet tevhidi diyoruz yani Mekke'deki müşriklere de sorduğumuzda daha önce hep ayetleri okuduk. Onlara dediğimizde "Men halaka's semawati vel ard. Yeri ve gök kim yarattı?" dedik dedi, diye sorduğumuzda Allah Teala peygamberine onlara sor, Yeri ve gök kim yarattı?" diye sorduğunda onlar ne diyeceklerdi? Onu Allah yarattı diyeceklerdi. ne el azizul alim." Onu yeri ve gökleri aziz olan, alim olan Allah yarattı diyeceklerdi. Yine Allah Teala diyor ki "Kul limenil ard ve men fiha." İn kuntum ta'lamun. De ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara, Mekkeli müşriklere limenil ard ve Yer Yeryüzü ve yüzünün içindeki her şey kime aittir? İn kuntum ta'lamun. Şahit biliyorsanız bildirin. Diye sor diyor Mekkeli müşriklere. Mekkeli müşriklerin verdikleri cevap ne? Seyekulûne lillah. Diyekler ki yer, yeryüzünde olan ve yüzünün içinde olan her şey kime aittir? Lillah. Allah'ın mülkündedir. Allah'a ait. Ondan sonra diyor ki: "Kul efela tezekerun?" Lekin diyor onlara bu cevabı aldıktan sonra, yani öğüt almıyor musunuz? İbret almıyor musunuz? Vermiş olduğunuz bu cevaptan Allah Teala'nın yerin göğün ve yeryüzündeki her şeyin sahibi olduğunu bilmenizden dolayı, bunu ikrar etmenizden dolayı öğüt niye almıyorsunuz? İbret niye almıyorsunuz? Sonra diyor ki: sor onlara kul men rabbus semavatis seb'i ve rabbul arşil azim." 7 kat gök ve azim olan, büyük olan arşın Rabbi kimdir diye sor. Mekkeli müşriklere, yaşamış olduğun o, davet ettiğin, tevül insanlara. Onlar ne diyecekler? onun Onların Rabbi kimdir diyecekler? Allah'tır diyecekler. Hemen de gidiyor diyor. Kul efalatet la O halde niye sakınmıyorsunuz? Yani Allah'a şirk koşmaktan, aracılar koymaktan, başkalarından medet ummaktan, başkalarına ona yaklaşmak için şefaat talebinde bulunmaktan niye sakınmıyorsunuz? Yani sizler kabul ediyorsunuz ki iddikat göğün, Rabbi olan, yaratıcısı olan ve azim olan, büyük olan, yüce olan, arşın sahibi olan Allah'tır, onu yaratmıştır. Onu yaratırken hiçbir şey ihtiyacı yoktu. kimse ihtiyacı yoktu. Hiçbir aracıya ihtiyacı yoktu. Bununla kalkıp, bunun ardından da sakınmayıp, takvalı olmayıp, korkmayıp diyorsunuz ki, Lat menat uza hubel onun dışındaki bütün putlar nelerdir? Bizim Allah'la beraber yöna, ibadet yönettiğimiz, ona yaklaşma amacıyla ibadet yönettiğimiz ilahlardır. İşte Allah Allah onun içinde diyor onlara. Kur, efe la tettakun. Sakınmıyor musunuz? Yani neden sakınmıyorsunuz ki? Yani söylediğiniz sizin saçmalık, mantıksızlık. Çünkü bunu kabul etmeniz, burada onu Rab olarak kabul etmeniz, burada unuhiyet olarak, ibadetlerinizi yalnızca ona yapmanız Tevhidini kabul etmenizi gerekli kılıyor zaten. Yani bunu kabul eden, bunu ne yapmadı? Kabul etmeli. Yani zorlanmadan kabul etmeli. Hiç tekelemeden, geri geri, gerisin geriye gitmeden, ısrar etmeden demeli. Evet ya. Yani bu, bak bu adam bize soruyor. من ربُّ السَّمَاوَاتِ السَّبَيْنِ Yedi kat o Rabbi kim? Yaratıcısı kim? Yöneteni kim? Ondan sonra o azim olan arşının Rabbi kim? Biz de diyoruz ki Allah... Ee, bu adam bizden bundan daha basit bir şey istiyor. Ne o? Doğamızı yalnızca ona yapmamız, şu araçları kaldırmamız. Yani şunda da sorunları yok. Yani şu problem de yok. İbadet Allah'ın ibadet olunacağını kabul ediyorlar onlar. Yani Diyorlar ki evet Allah Teala nebat ibadeti hak eder ama yalnızca tek başına değil. Yani onlardan istenen şu. Top olarak kabul ediyorsunuz ibadeti yapmayı layık olarak yine kabul ediyorsunuz. Sizden istenenden çok basit küçük bir şey var. O da ne? Aracıları şefaatçilerini yapmanız, kaldırmanız. Onun için Allah Teala diyor kul Onların yüzüne böyle onların yüzünü kızartacak şekilde sakınmaz mısınız diyor. Sonra devamla yine soruyor. Kul men kulli şey ve la Her şeyin mülkü, hükümranlığı kimin elindedir diye soranlara Bahawajuciiru wa la yujaru alei koruyup kollayan ve koruyup kollamaya himaye ihtiyacı olmayan kimdir? Onlar diyecekler ki in kuntum taalemun şayet biliyorsanız onlara sor de onlar ne diyecekler? Sequlun Allah Allah diyecekler her şeyin mülkü onun elinde diyecekler koruyup kollayan odur onun koruyup kollamaya himayeye ihtiyacı yoktur yine bunu da böyle söyleyecekler. Kul fa anna tuṣharun o zaman nasıl oluyor da böyle? Sihre, büyüye kapılıyorsunuz, büyüremiyorsunuz da hakikate karşı gözünüzü ne yapıyorsunuz? Kapatıp yumuyorsunuz. Yani bu ayetler bize neyi gösteriyor? Açık bir şekilde, şüphesiz bir şekilde, ortada hiçbir bulanıklık bırakmadan Mekkeli müşriklerin yaratıcı olarak, Rab olarak, malik olarak, yeri ve göğü çekip çeviren olarak kabul ettikleri tek bir yaratıcı vardı. O da kimdi? Allah'tı. Yani ile Kur'an bunu bizim önümüze ne yapıyor? Koyup seriyor. Ama onların sorunu neydi? Onlara tevhid dendiğinde inkar ettikleri, kabullenmekten kaçındıkları, gerisin geriye gittikleri, bak bizler atalarımızı, babalarımızı, analarımızı bu şey üzerine bulduk diyerek kıvırttıkları mesela neydi? İbadeti yalnızca, yalnızca tek olan, hak olan ne yapmak? Allah'a yapmaktır. Onun için peygamberlerin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 Ya da bunun manası Allah'tan başka yaratıcı yoktur demek, diyebilir mi? Mümkün mü bu Bunu diyen insan, bunu diyen insan ne yapmamış olur arkadaşlar? Bu kelime-i tevhidi anlamamış olur. Peygamberlerin gönderilmiş gayesi ve amacı olan risaleti, dini ne yapmamış olur? Anlamamış olur. Yani biz kalkıp, kelime-i tevhidi Allah'tan başka meydana getirmeye, yaratmaya gücü kimse yoktur diye tefsir yapan, tefsirine bu manayı sokan, adam hakkında, bu adam la ilahe illallah'ın manasında doğru bir şekilde anlamamıştır desek, bu adam hakkında zulmetmiş olur muyuz? Etmemiş oluruz. Bilakis bu adam, önce kendine zulmetmiştir, sonra kendi kitabını okuyup dalalete düşen, sapıklığa düşen insanlara ne yapmış olur? Zulmetmiş olur. Yani, güneşin günün ortasındaki açıklığı şekliyle, açıklığı gibi Peygamber aleyhissalatü vesselamın la ilahe illallah deyin, felaha erersiniz, kurtuluşa erersiniz dediği La ilahe illallah'ın tek doğru manası vardır. O da nedir arkadaşlar? Allah'tan başka ilah yok mudur? Yoksa Allah'tan başka ibadeti hak eden ilah yok mudur? Allah'tan başka ilah var mı? Var. Allah'tan başka ilah var. Çok var. Türbeler var. Yahudiler, Üzeyri ilah edilmişler. Hristiyanlar, İsa Aleyhisselam'ı ilah edilmişler. Bugün her mahallede hemen hemen bir ne var? İlah var. Ne demek ilah? Ne demek ilah? Ma'bud demek, ilah demek, ma'bud demek. Yani ilah kelimesi Arapça'ya baktığınız zaman, Elihe, ye'lehu, kökünden gelmiş. Elihe, ye'lehu, ilaheten ve uluheten. Bunun anlamı nedir? Me'luh, yani ma'bud, ifadet olunur. Yani Allah'la birlikte tapınılan, ibadet edilen, ibadetin kısımları kendisine yöneltilen bir sürü ne var? Allah var ama tek bir tane bu bu ibadetleri hak eden tek bir ilah var. O da kim? Allah. Allah. Allah. O yüzden diyoruz ki: <gülüyor> La ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Sonra Müellif Rəşidullah diyor ki: Ve qaulillahi taala kitabu kitabı Kitab tevhidi dedi tevhidin kitabı. Sonra geldi dedi ki hemen Bakın başlık atmadı. Bu babın başlığı yok. Ve اللّٰهِ Diye de okuyabiliriz bunu. Ve اللّٰهِ Diye de okuyabiliriz. İki türlü bunu ne yapabiliriz? Okuyabiliriz. Yani وَقَوْلِ Diye okursak bunu nereye atfederiz? Nereye göndeririz? kitab Tevhidi. Tevhidin kitabı Ve allah Teala'nın Tevhidle alakalı şu buyruğu Diyerek atfedersek ''Kavlillahi'' <gülüyor> diyoruz. Arapçanın zenginliği bu arkadaşlar. ''Ve kavlillahi te'alâ ve mâ halaktul cinne vel inse illâ liya'budûn'' Hemen müellifin ilk olarak gittiği ayet bu. ''Ben cinleri ve insanları hiçbir gaye için, hiçbir içmek için yaratmadım. Ancak onları bana ibadet etmeleri için bu gayeyle yarattım.'' Yani bu ayette bizleri allah Teala... İbadetin, ibadetin, pardon, insanların ve cinlerin yaratılma gayesini anlatıyor. Nedir o yaratılma gayesi? İbadet. Allah-u ya yapmak? ibadet etmek. <gülüyor> Diyor ki alimler, allah Teala bu ayette iki şeyden bahsediyor. Birincisi, insanları, cinleri yapmış olması? Yaratmış olması. Bu Allah tarafından gerçekleştirilmiş nedir? Bir husustur. Allah Teala cinleri ve insanları ne yapmıştır? Yaratmıştır. İkinci husus ise bu yarattığı cin ve insanlardan istediği bir nevaz Allah Teala'nın bir şey var. Ne o Allah Teala'nın insanlardan ve cinlerden istediği şey? Yalnızca ona ibadet edilmesi. Peki bu gerçekleşmiş durumda mı? Her cin ve her insan Allah Teala'ya yalnızca Allah Teala'ya ibadet ediyormuş anla? Yani bu gerçekleşmemiş durumda. Neden gerçekleşmemiş durumda? Evet. Çünkü Allah Teala'nın iradesi, Allah Teala'nın iradesi, Allah Teala'nın iradesi iki ayrılır. Bir kevni iradesi, bir de şer'i iradesi. Allah Teala kevni olarak ne yaptı, istedi insanlar ve cinleri yaratmayı ve insanlar ve cinler ne oldu?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 cinlerin ve insanların yaratılma gayesi nedir? Yalnızca Allah'a ibadet et. İlla liya'budun. İbni Abbas ne bunun tefsirinde? İlla livahidun. Yalnızca benim akmaları yapmaları? Birlemeleri. Hangi konuda birlemeleri? Deminden ayetleri okuduk. Tek yaratıcı olarak, yerin göğün sahibi olarak, her şeyi mülkü elinde, elinde bulundurak olarak mı birlenmesi gerek Allah-u Teala'nın? Yoksa Aleykümselam, Allah'u ve Yoksa, ibadetin tüm türleriyle yalnızca ona yapılarak allah Teala'nın mağbut olarak birlenmesi mi? Hangisi arkadaşlar? Kimdisi. Elbette ki ikincisi. Ve allah Teala'nın arkadaşlar, bu ibadet, bizim ona ibadet etmemize kesinlikle ne yok? İhtiyacı yok. Hemen ayetin devamında ne diyor Allah-u Teala? Mâ urîdu minhum min rızqin. Vela urîdu minhum en yutminûn. Bakınlar. Bu ayetle ben peşine diyor ki: "Ma minhum min rızk. Ben onlardan ne istemiyorum? Rızık istemiyorum. La uridu minhum an yut'imun. Ben onlardan beni doyurmalarını da ne yapmıyorum istemiyorum. İnne Allahu'r-Razzaq. Bir akisi Razzaq olan, rızık veren kimdir? Zul Zulquvvatil metin. Kuvvet sahibi, metin olan güç sahibi kimdir? Allah. -u. Yani şunu da anlamayın diyor kullara. Ben sizleri bana ibadet etmeniz için, yalnızca bu gaye için yarattım ama bu ibadetten benim çıkarıma olan, benim ihtiyacım olan bir husus yok. Çünkü ben neyim? Ve razzak. Razzak ve zul metin. İşte bu ayet bizlere arkadaşlar. insan ve cinlerin bu şekilde, yani bu gaye ve bu amaçla yaratıldığını söylüyor. İbnül Kayyim, rahimahullah Kur'an-ı Kerim'i şöyle taradığında Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda şöyle ince bir eee, ifade ile bizlere bizlerin gözünün önüne şunu seriyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğiniz zaman onun diyor şu şeylerden haber verdiğini görürsünüz. Diyor ki ya allah Teala kendi isimlerinden sıfatlarından haber verir Cettimden o'r Razzak ve'l Kuvvet'ül Metin. Ayetler ya Allah'tan bahseder. İsim sıfatlarından bahseder. Biz bu tevhide ne diyoruz? İsim ve sıfatları tevhid diyoruz. Ya Allah Teala tevhide davet eder. Şirkten sakındırır. Ayetlere baktığınız zaman neyi görürsünüz? Allah Teala'yı tevhide davet ettiğini görürsünüz. Mesela bu ayette olduğu gibi yola salar. O ma khalaqtul cinne ve'l insa illa ya'budun. Yani ayetleri ya Allah'tan kendisinden isim sıfatlarından bahseder. Ya tevhide davet eder, şirkten ne var? Sakınların durun. U'budu Ne Allah'a ibadet edin. Ve la tushriku bihi şey'en. Ona hiçbir şey ne yapmayın. Ortak koşmayın. Ma leke min ilahin gayru. Ondan başka onun, sizin için bir ne yoktur. ilah yoktur gibi bakın hep ne? Tevhitten yani tevhide davet. Ya da şirkten ne var? Sakındırma var. Ya da ne var? Ayaklara baktığınız zaman bunlar yoksa ya allah Teala'nın yapmamızı istediği bir emir var ya da sakınmamızı biz istediği, ondan uzak durmamızı istediği bile var. Yasak var, nehi var. Bunun tevhidle alakası ne? Bu da tevhidin neyi arkadaşlar? Mükemmelatı. Yani tevhidi tamamlayan unsurlar. Yani sen bunu kabul ettikten sonra, yalnızca ibadete layık olanın Allah olduğunu kabul ettikten sonra, şirkten sakındıktan sonra senin yapman gereken, bunu eyleme dökmen gereken ne var? Bazı şeyler var. İşte allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onları senden ne yapıyor? Yapmanı emrediyor sana. El çekmeni istediği bazı yasaklar var. Onlarda ne yapıyor? Senden istiyor. Ya da allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neden bahseder? Tevhid ehline yaptığı ikramdan. Hem dünyada hem de ahirette. Onlara bahşetmiş olduğu nimetlerden bahseder. Yani bakarsın allah Teala ayetlerde tevhid ehli ne yapar? müminleri, salih işleyenleri, iman edenleri ne haber? Sürekli cennetlerle müjdeler. Altlarından ırmaklar akan cennetlerle müjdeler. Onlara huriler müjdeler. Yahut da ayetler neden bahseder arkadaşlar? Şirk ehlinden, müşriklerden, onların dünyada başına gelen afetlerden, felaketlerden, belalardan ve onları kıyamet günde bekleyen azaptan. İbn-i Kayyıbdur işte Kur'an-ı Kerim'in hepsi aslında neyi anlatıyor bize arkadaşlar?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 ya'budun. Sonra müellif rahimahullah devamla diyor ki ve kavlihi ve Allah Teala'nın şu buyruğu ve le gad ba'asna fi kulli ümmetin rasulen. Bizler her ümmete her millete her kavme ne gönderdik? Bir rasul gönderdik, bir elçi gönderdik. Niçin gönderdik? Eni'budullah Allah'a kulluk edin bu tağut. Tağuttan da ne yapın? Sakının demeleri için. Yani allah Teala'nın gönderdiği Resuller, elçiler, her çağda her asırda şu vazifeyle, şu mesuliyetle insanların karşısına çıkmışlar. Eni'budullah. <gülüyor> Veçtenibu ettağut. Alimler diyor ki bu ayetlerde de ne var? La ilahe illallah'ın Manasını açıklarken, tefsirini yaparken demiştik ki La ilahe illallah'ın kaç tane rükkünü vardı, erkanı? İki, neydi? Nefi ve ispat. Burada da bakın ayete ispat ve nefi. Önce nefi edeceksin, sonra ispat edeceksin. İbadeti yalnızca ne, ne yapacaksın? Allah'tan başka hiçbir, önce ki hiçbir şekilde ibadet olunmaz. İbadet yoktur. Ancak kime için ispat edeceksin bunu? Allah için ispat edeceksin. Tağut nedir? Tavut, tavut kelimesi İbnül Kayyım'ın de tarifini çok güzel bir şekilde yaptığı ki İbnül Kayyım'dan önce Seleften tavutla alakalı neler var? Tefsirler var. Mesela Ömer İbnül Hattab hakkında diyor ki Es Tağut şeytan diyor. Yani kimdir Tağut? Şeytandır diyor. Cabir Radıyallahu anh diyor ki kehan, Tağut Kehhan Kehhan Kehhan şeytanların üzerlerine indiği, geldiği kimlerdir? Kahinler, Galipten haber veren sihirbazlardır, diyor. İmam Malik ne diyor? El-Tağut kullu ma obide min dunillah. Allah'tan başka ibadet edilen her şey nedir, diyor. Taguttur diyor. Bunların tarifleri arasında hiçbirine yoktur aslında. Farklı oluyor. Her biri ne yapmış? Tagut'un bir çeşidini, bir cüzünü almış, tarif etmiş. E, Malik. Malik malik eee İbnü'l Kayyim ise diyor ki ma tecavaza ma tecavaza bi'l abdu haddhu min ev matbuin, ev kulun itaat ederek yahut ibadet ederek yahut ittiba ederek tabi olarak haddi açtığı, kendisinde çizilen sınırı açtığı her şey tavuttur kulun ibadet ederek itaat ederek ve ittiba ederek, peşinden giderek haddi açtığı şey. Yani kulun ibadet konusunda kula çizilen çizgi had nedir? Yalnızca Allah'tan istemez değil mi? Mesela şefaat talep etmesin, Mesela yardım istemezsin. Mesela medet olmasın. Mesela yetiş demesin. Bunların kul için çizilen sınırı ne, ne, nereye kadardır? Allah için yapılması gerekiyor. Kul buradan bu sınırı aşarsa Derse ki, yetiş ya Abdülkadir Geylani tamam. O zaman ne olacak? O kişiye göre, o kişinin tağutu ne olacak? Abdülkadir Geylani olacak diyor. Tabi burada Abdülkadir Geylani gibi, kendisinden medet umulmasından, dua edilmesinden razı olmayan insanlara biz ne demeyiz? Tağut demey demiyoruz. Biz İsa Aleyhisselam'a da Allah'tan, Allah'la beraber ne yapılmış? İbadet edilmiş. O İsa Aleyhisselam bundan razı mıydı? Değildi. Hemen yani biliyoruz ki o zaman diyoruz ki kişi bakımından kişinin haddi aştı. tağut ne demek? Tagut Allah Teala Nuh'un gemisinden bahsederken Nuh e, tufandan bahsederken ne diyor? Lemma tagalma. Sununca haddi aşınca yani, taguyan demek. tağut demek haddin aşılması demek. Kulun haddi aştığı kişi ibadet ederek, itaat ederek, boyun bükerek tabi olarak, bir açlığı her şeye ne diyoruz biz? tavut diyoruz. Yani Bazılarının bunu sınırlandırıp böyle e, işte yöneticiler tavuttur Allah'ın hükümleriyle hükmet mi beniyor? diyerek e, bu tarifini yapmıyoruz böyle? Sıkıştırıp e, sınırlandırmıyoruz. Zira yani bugün Allah'tan gayrı ibadet edilen, medet umulan, çaput bağlanan, gidilip yardım istenen her şey nedir? Tağuttur. İbn-i Kayyar'ın tarifi bu bakımdan çok kapsamlı. Kullu ma tecavaze bil abdu haddehu min ma'budin ev metbu'in ev muta'a Devamlı müellif rahimahullah diyor ki ve kadar rabbuke en la ta'budu illa iyyah ve kadar rabbuke Rabbin ne yaptı? Hükmetti, emretti. Rabbin emretti. Neyi emretti? en la Ne yapmayın? İbadet etmemenizi emretti. illa iyyah Ancak ona ibadet etmenizi emretti. Bakın, <gülüyor> kelimeyi tevhidin farklı bir anlatım tarzı. Değil mi? Faqad rabbuka allâ ta'budu. Rabbin ibadet etmemenizi illa iyyâhu ancak ona ibadet etmenizi emretti. Ne var önce bakın? Allâ <gülüyor> ta'budu. Biz buna ne diyoruz Arapçada? Nefi. Sonra illa iyyâhu. Bu ne? Ispat. Yalnızca ona ibadet etmenizi ne yaptı? Emretti. Muallif'in burada zikrettiği ayetlere bakın. Hep neyi anlatıyor bize arkadaşlar? La ilahe illallah anlatıyor. Tevhidi anlatıyor. Uluhiyeti, özellikle uluhiyeti bize e, anlatıyor. Nasıl sıcak olur? Kimeyi açalım, canımı açalım. açalım. Devamlı diyor ki Muallif Rahimahullah ve kavli و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله kadir واعبدوا الله Allah Teala buyuruyor ki Allah'a ibadet edin. Ve la tüşriku bihi şey'a. Ve la Ne yapmayın ona? Şirk koşmayın, ortak koşmayın. Şey'en. Hiçbir şey. Yani burada artık bu ayeti bu ayetin doğru anlaşılması gereken mana nedir arkadaşlar size sorsak? Allah-u neyi de ortak koşmayın? Yaratıcılığında mı? Rab oluşunda mı? Malik oluşunda mı? Bu ayet neyi anlatıyor bize? <gülüyor> He? Uluhiyetini anlatıyor. Niye? Çünkü zaten bu ayetin indiği toplum, Peygamberin hitap ettiği toplum ne değildi? allah Teala Teala'ya bu bahsetmiş olduğumuz konularla şirk koşan bir toplum değildi. Sorun ne? Hemen bu ayetlerin çekilmesi gereken mana nedir arkadaşlar? Uluhiyetini ona neler yapmayın. Ortaklar koşmayın. Burada Fethül Mecid'de bizim elimizde bulunan şerhte müellif ne demiştik ee, diyor ki Muhammed İbni Abdullah'ın torunu ben diyor burada birçok nüshada şu anda zikredeceğim ayet diyor daha sonradan gelmekteydi ama ben bunu burada zikrediyorum ki daha sonradan biraz sonra gelecek olan Abdullah İbni Mesut'un eseriyle ne olsun ondan önce gelmiş ferh olmuş olsun ondan peş peşe gelmiş olsun diye öne aldım diyor bu ayeti bu şekilde zikrettim diyor.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 Diyor ki, اَتْلُوا مَا هَرَّمَا رَبُّكُمْ De ki Muhammed aleyhissalatu Vesselam De ki, gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri ne yapayım? Söyleyeyim, okuyayım. Allah Teala diyor ki, bunu çağır, insanlara nida et, seslen. Nedir bu Allah Teala'nın haram kıldığı şey? Bakın, sıralamaya bakın, çok dikkat çekici. Yani bugün desek ki, hatta bu derslere gelen arkadaşlara, bizi dinleyen arkadaşlara sorsak bile, şöyle gaflet anında olsalar, hani şimdi klimayla, hani herkesin aklı klima da ya, bize ki böyle Allah'ın en büyük haramını söyle, der ki, en büyük haramlar, büyük haramlar, içki içmek, işte zina etmek, hırsızlık yapmak, şirk bile, yani sizde bile şirk ne olabilir? Akla gelen en son şey olabilir, halbuki öyle değil. Yani haram dendiği zaman, akla gelecek ilk şey nedir? Şirktir yani. İşte diyor ki, allah Teala, çağır onları diyor, etru tilavet edeceğim, gelin de. Gelin size ben bunu tilavet edeceğim, okuyacağım, haramları gelin öğreteceğim şimdi size. Çünkü mektep müşriklerde de haram dediğim zaman bazı şeyler vardı. Hür kadının zina etmesi neydi onlara göre? Haram. Hür erkeğin yalan söylemesi? Haram. Onlara göre bazı neler vardı? Haram olan şey. Bu, bu toplumda böyle değil mi? Şimdi kadın çocuğuna ekmek besliyor, kırık ekmek kırı dökülüyor, kek kırı dökülüyor yere. Dur diyor, haram. Üzerine basmasın kimse diyor. Aman diyor. Çarpılırız diyor, Allah korusun falan diyor değil mi? Ama kadına bakıyorsun ki her tarafı açık başı. Kabirin yanından geçerken çaput bağlıyor. Bu haram değil. Niye? Çünkü insanlara bu öğretilmemiş. Haram denince akla ilk şık olarak ne yapılmalı? Şirk gelmiyor. Yani şimdi bazen üniversite sınavlarında olsun veya işte memurluk sınavlarında olsun adam soru soruyor. Yani sorunun şıklarında doğru cevabı ihtimali olan üç tane şık olabilir. iki tane şık olabilir ama adamın senden istediği şey ne? O ilk en önemli olan, tek doğru olan. Şimdi dese ki haram nedir? A şıkkı şıkkı, B şıkkı içki içmek, C şıkkı, üniversite sınavında böyle sorsak. İşte zina etmek, D şıkkı yoldaki taşa tekme atmak. Böyle şeyler söyleyecek. Bir insan dese ki zina etmek haramdır dese bu soruya doğru cevap vermiş olur mu? Olmaz, olmaz. Çünkü şıklar arasında ne var? Şıkkı var. Akla gelecek ilk haram nedir? Şıkkı. İşte Aleyhisselatü Vesselam da onu söylüyor. Bakın diyor ki, Allah şirkü biri şey an, haram geldi. Allah şirkü biri şey. En. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Ona her şey ortak koşmaz. Bir şey ortak koşmanız ne? O zaman şirk ve haram. Onu birleyin demiyor. Ayetin devamında akabinde. Çünkü neye bir insan şirki öğrenirse, şirkten kaçarsa, Allah'ın yapar zaten birler. Yani ikisi bir arada bulunmayan terimlerden bir tanesidir. Tevhid şirk. Tevhid şirk. Bu tür ikisi bir arada bulunmayan şeylere ne diyoruz biz? Arapçada nakid diyoruz. Nakid. Yani çelişki, yani zıt. Birbirine zıt bu manada zıt yani. Ya olacak ya o olacak. Yani ikisinden birisi mecburen bulunacak. أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا alla tüşrikü bişey'in hiçbir şey Allah Teala'na ortak koşmayın. Ve <gülüyor> bil anne babaya ihsanda iyilikte bulunun. Vala taqtulu evladakum min imlaq. Çoluğunuzu çocuğunuzu korkudan, rızık endişesinden öldürmeyin. bugün bile bu hala nedir? Yunus hocam o suyu şey yapmayalım çünkü milletin dikadı çok daraldık. Su içe girince daha önceden uyarmışlık hatırlıyorsunuz Ondan sonra herkes başlıyor su içmeye Derse girmeden önce herkes yapsın depoyu doldursun <gülüyor> Çocuklarınızı Doyurma korkusundan, korkusundan korkusunu yapmayın? Öldürmeyin Yani insanlar eskiden Araplardan erkek çocuklarını da öldürdükleri Toprağa canlı canlı gömdükleri rivayet olur Onların bazıları, besleme korkusundan, yetiştirme korkusundan dolayı bunu yaparmış. Bugün de bunun ayrı bir şeyi var, versiyonu var. Ne yapıyor insanlar? Ee, türtaj yapıyor, ya diyorlar ki işte kadının ne, yumurtalıkları bağlanıyor, artık kadın ne yapamıyor? Çocuk yapamıyor. Bunların hepsi, sorduğun zaman niye yapmıyorsun? İşte ne diyor? Ya bakamayacağız, ya işte yetişmeyecek. Yani. Halbuki başbakan da gibi en az üç tane çocuk. نَحْنُ <Nahlu nerzukukum> ve وَإِيَّهُمْ Allah teala diyor ki biz ve biz size ve onların rızkını biz veririz. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّهُمْ Siz rızık veren ve onlara rızık veren biziz. Yani sizin sorumluluğunuz iyi bu. Demek ki bu da haram. Ama yani bir insanın çocuğunu diri diri toprağa gömmesinden daha ağır bir haram var. Şirk. O da ne demesi adamın? Yetiş ya hamza demesi mesela. Yani yetiş ya Hamza Diyen adamla Düşünün bir adam var el ayağı düzgün Sakalını kesiyor Tabiri şey ifadesi yap Bazı insanların pırıl pırıl diyorlar yani Parlak parlak el ayağı düzgün güzel de kokuyor Ama adam yetiş ya Hamza diyor Bir tarafta da bir adam var ki Canlı canlı çocuğunu toprağa gömüyor böyle kazmış Adamı görüyorsun Lan diyorsun be Böyle de bu yamyamlık olur mu Böyle de bir iğrençlik Böyle de bir gattarlık zalimlik Olur mu diyorsun? Ama öbür tarafta adam diyor ki, yetiş ya Hamza diyor. Kalbinde kalbin diyorsun ya. Yani belki başka bir şey olur. Halbuki senin o yetiş ya Hamza diyen adamı olan kin, nefret, buz, tepki o kadar ağır olmalı ki, canlı canlı çocuğu toprağa gömen adamdan daha şey olmalı, yani fazla olmalı. Daha ağır olmalı. Ama ne zaman bu seviyeye ulaşır insan, şirkin en büyük zulümün, zulüm olduğunu zaman. Yani, Lokman Aleyhisselam tutmuş çocuğu diyor ki: "Ya oğlan nasıl ediyor çocuğuna? Ya bu ne?" Nasıl ediyor? "La tushik billah. Allahu inne'ş-şirke lezunun azim." Şirk en büyük zulümdür diyor. Evet. sen de tabii bu şekilde öğrenirsen Allah Resulü Aleyhisselam'ın sakındırdığı, dünyadan ayrılmadan önce söylediği, insanlar uyardığı en iğrenç haram olduğunu bilirsen Allah Teala'nın ayette "Ey Muhammed toplanları Onların Allah'ın haram kıldığı şeyleri oku. Gelin size okuyayım dediği en büyük şif, bunun en büyük bu en büyük karanlık olduğunu bilirsen inan, inan. Yani o hani pırıl pırıl dedikleri adamı gördüğün zaman, sesini duyduğun zaman ona böyle şey yaparsın. Yani Kin duyarsın, nefret duyarsın, buğz edersin, tepki edersin. Ama bu yoksa adamın güzel tarafı da var kardeşim yani. Başta değil hizmeti var diyebilirsin. Yani buradaki terazi ölçü, arkadaşlar, tevhid. Diyor ki, وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشْ مَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ Kötülüklere açık ve gizli. Fuh, ne yapmayın arkadaşlar, Allah zelal diyor, yaklaşmayın. Emine dedi ki, zina etmiyor. Adam zina ediyor, içki içiyor. Buna bir tepki var, lan diyorsun, adam ne hayvan herif, evine hep içkili içkili geliyor. Bir tanesi de var ki, cübbeli sınıflı <gülüyor> akşam 8'de evine giriyor ama adam böyle rabuta yapıyor, evde şeyin ismi asmış. Hayatı özdese, yetişiyor Hazretler diyor. Bu adama karşı niye adam ne mülayim, ne tatlı adam böyle ki? Halbuki tam tersine, tersine. Yani buna kim daha buna doyacan nefret daha ağır olması lazım. Allah Teala'nın sizlere öldürmenizi hak olarak yani izin verdiği hariç nefis ne yapmayın insanları öldürmeyin. Allah Teala'nın hak olarak hakkıyla bize öldürmemizi yani bize derken bu işin başında olanlara e, izin verdiği bazı nefisler var ki bazı canlar var ki bunlar ne bulabilir? Öldürülebilir, alınabilir. Kim onlar? Es-seyybu zani. Aleykümselam diyor. Zina eden evli. Sonra Mürtetler. Sonra katil olan, başkasını ne yapar? Öldüren. Cana, can. Yani bu üç şeyin dışında nasıl ile sabit olan ne yani Bu üç şeyin dışında ne, yap ne yapamayız? Hakkı ile öldüremeyiz. Bunun dışında da tabii yöneticiler e, haklı gördükleri takdirde Adamın zulmü arttıysa, yeryüzündeki fesadı, bozgunculuğu arttıysa da ne yapabilir? Öldürme cezasına, çarptıra bilir. Öldürdüğü zaman ne yapmış olur? Hakkıyla olur. Ama yolda gidiyor adam canı sıkıldı. Kavga etti. Anasını sövdü. O da çıkardı onu öldürdü. Bu adam onu hakıyla öldürmüş olur mu? Olmaz. Bu da haramlardan bir tanesi. Diyor ki devamlı ayette "Zalikum ve sâkum bih." İşte Allah Teala size bunu vasiyet etti, bunu tavsiye etti. Bunu öğütledi. Bu haramları işlememenizi. "Lâlleküm ta'kilun." Umurti anlarsınız. açık bir şekilde anlatıyor Allah Teala. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن Yetimin malına en güzel şekliyle yaklaşın. Bir gelen bazı şeylerde diyor ki yani ticaret yapın onun malıyla. Yetimin malı var. Çocuk da iki yaşında kundakta sana kalmış. Hatta ya buluğa erdi. Ne zamana kadar o çocuğun yetimin malını? Buluğa ergenliğe elene kadar. Bu ufulu şeyle vel mizan bil qist. Naazın teraziyi, tartıyı, ölçüyü adaletle yapın lan naklifu nafsan illa wasa'aha bizden nefsin ta şeymeye dicorunapmayız yüklemeyiz ve da dahi olsa ne yapın doğru konuşun adaletli olun ve bi ahdillahi Allah'a verdiğiniz sözleri ne yapın yerine getirin işte Allah Teala'nın aldığı anlaşma olarak aldığı sözlerden bir tanesinedir Ona şirk koşmamak Allah bize bunu diyor ki Allah'ın ahdini yerine getirin. Zalikul vasakum bi. İşte Allah Teala size bunları öğüt diyor. bunları emrediyor. La alakum tezekeron umulur ki siz ne yaparsanız Öğüt alırsınız, düşünürsünüz. Hemen ayetine kadar diyor ki ve en haza sıratı Ve bu benim dost doğru yolum. Bir tane yol var. O da ne? Dost doğru yol. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu Diyor ki bir gün aleyhissalatü vesselam ile oturuyorduk. Nebih aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Böyle bir çizgi çizdi. Böyle bir çizgi çizdi. Sonra o çizginin yanından ne yaptı diyor? Başka çizgiler çizdi. Ve dedi ki bu Allah'ın neyidir? Dosdoğru yoldur. Bunlar da senelerdir. Yollar diyor. Bunlar yollar. Ha bu yollar ne yapar? Her yolun başında ne var diyor? Şeytan var. Nereye davet ediyor? ateşe davet ediyor, cehenneme davet ediyor. Yani yol bir tane. İşte bu ayette, bu ayete bakın. Ve enne hada sıratiy mustakime. Bu benim dostlarım yolum. Fettebi'uhu. Ona labın. Oyun tabi olun. Bu yola oyun. Ve la tettebi'us subul. Aleyhsel çizdiği yolların yanında nehr var vardı. Yollar. Bir tane değil. Çünkü yollar dalalete götüren, sapıklığa götüren yollar çok bir tane değil yani şirke baktığınız zaman şirk ehline baktığınız zaman onların tek bir isminin olduğunu olmadığını görüyorsunuz değil mi o başka bir isimle bu başka bir isimle o şuculuk diyor o buculuk diyor ama her biri nereye davet ediyor şirke güzel dilli dediğimiz gibi güzel tipli kendilerince temiz gözüken adamlar, ama neye davet ediyor hepsi o yollara o şirke davet ediyor ateşe davet ediyor Diyor ki allah Allahu Teala ve lattebius subul. Bu sübüllere bu yollara girmeyin, uymayın. Onlara uyarsanız ne olur? Fe teferraku bikum an sabeelih. uyarsanız o yollar sizi Allahu Teala'nın sebilinden, o dost doğru yolundan ayırır. Fırkalara ayırır, gruplara ayırır. Zalikum <gülüyor> vasakum bihi. İnşallah i̇şte Teala size bunu tavsiye ediyor, bunu öğütlüyor, bunu emrediyor. Leallekum <gülüyor> tetequn. Umulur ki nabarsınız. Sakınırsınız, takva sahibi olursunuz. O yollara uymayarak Allah Resulü Aleyhisselam'ın çizdiği onun peşinden giderek o dost doğru yoluna Uyarak sakınmış olursunuz. Sehl İbni Abdillah'tan bir söz naklediyor. Bu Fethülmecid'in e, Abdurrahman bin Hasan'ın e, naklediği bir söz var. Yani gerçekten çok güzel bir söz. Diyor ki Sehlibnü Abdullah El-Tustari Aleykum bil-esheri ve-sünne Aleykum bil-esheri ve-sünne Neydi Aleykum? Arapça dersine gelen arkadaşlar açıklamıştık. <gülüyor> Üzerinize gerek. Sarılın, tutunun, yapışın. Bil-esheri ve-sünne Neye sarılın? Sünnete ve Aleyhisselatü Vesselam'dan ve onun gelen eserlere, sözlere, fiillere, sünnetlere sarılın. Fa inni diyor ki bu, bu tabiinden bir e, zat diyor ki tabiinden diye, tabiinden daha sonra pardon fa inni ben diyor şey duyuyorum korkuyorum inna ouseati an kâli l zamanin öyle bir zaman gelecek kısa bir zaman içinde öyle bir durum alacak ki ıda zekar insanın el-nbîye sallallahu aleyhi ve sellem wal-ıktida bihi öyle bir zaman gelecek ki çok kısa zaman içinde öyle bir çağ gelecek ki insan diyor peygamberi zikrettiğinde ne bir Vesselam'ı zikrettiğinde ona uyalım ona uyuulması gerektiğini söyledikçe diyor ne olur fi cemiyi ahvali zen muhu ona ne yapacaklar zen yani bak bu alim 280 küsürlü yıllarda 283 yılında vefat etmiş birisi yani öyle bir zaman yakın yakında öyle bir zaman gelecek ki İnsan Nebi Aleyhisselatü vesselam'ı ve ona uymayı, her, ona her işinde uymayı zikrettiğinde insanlar onu ne yapacak diyor? Zemmedecekler. Ve neffaru anhu ve insanlar onlardan ne yapacaklar? Kaçındıracaklar, uzaklaştıracaklar. Ve neffaru anhu ve teberruu minhu. Onlardan ne? Ve insanlar onlardan ne yapacak? Uzaklaşacak, beri izleyecekler ona. Ve ezalluhu. Onu zillete düşürecekler ve ehanuhu. Onu böyle alt, onu alçaltacaklar, küçük düşürecekler. Yani bu zaman yakındır diyor. Ne zaman bahsediyor bundan? Yani bundan yaklaşık olarak bin yüz, sene önce. Çünkü basiret sahibi bir insan. Aleyhisselatü Vesselam'ın haberleri de böyle. İslam garip, başladı garip. Bir Yani gurbet bu işte arkadaşlar. Yani insan garip. Şimdi öyle değil mi? Diyoruz ki insanlara Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a uyalım. Her halimizde, oturuşumuzda, kalkışımızda, tuvalete girişimizde, çıkışımızda ona tabi olalım. Ne diyorlar? Olur mu kardeşim öyle ya? Sen bu kadar alim var. onlara nasıl aşıkta, çiğneyip de şey yapıyorsun? Sen ulemaya, evliyaya dil uzatmakta utanmıyor musun? Ya arkandan hemen bir kulis oluşturup diyor ki bu nedir? Vahhabidir, sapıktır, uzaklaşın. Ya e bakın, bu alim yıllar önce bunu ne yapmış bize? Haber vermiş. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayette haber verdi bu yola uymanın bir bedeli var. E, bir damga yiyeceksin. İnsanlar senden sakındıracak. Camiye gidiyorsun. Beş vakit namazı camide kılıyorsun. Hani Şeyh Abu Salah gelecek etti ya. Pakistan'da diyor hutbe verdim. Adam geldi. Hutbeden sonra dedi ki bana sen Vahabi misin? Nereden anladın? Çünkü sen hep hutbede kâle Allah, kâle kala diyorsun. Vahabiler böyle der. Yani Allah böyle burası böyle. Yani şimdi bugün öyle değil mi? Adam namazına bakıyor senin. Yahu diyor, senin namazında bir farklılık var kardeşim. Yani ağır kılıyorsun, ellerini kaldırıyorsun, amin diyorsun, parmağını kaldırıyorsun, oturuşun değişik. Namazın biraz da uzun, sanki sen Vahabisin. Değil mi? Evet. İşte sen Şafi de olamazsın, Tekirdağlısın, Rizelisin, Trabzonlusun, sen olsan olsan Vahabisin diyor değil mi? Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. O yüzden yani bir bedel olması lazım. Yani bunu yapabilirsin. Bununla karşılaş karşılaşmamız normal bir şey. Bunu yapmayın? Bununla gocunmayın, bunu küçümsemeyin. Sonra müellif devamla diyor ki, Kâle ibn-i Mes'ûd İbn-i Mes biliyorsunuz Abdullah İbn-i Mes'ûd. Cünyesi Ebu Abdurrahman, Hicri 32. yılda vefat etmiş. Sahabenin büyüklerinden bir zat. Diyor ki, men erade en yanzura ila vasiyeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kim Muhammed aleyhissalatu vesselamın vasiyetine bakmak isterse. Elleti aleyha khatemuhu. Khatimuhu. Üzerinde mührü olan. Yani kapatmış, mührü basmış. Ondan sonra da artık değişmemiş olan vasiyetine bakmak isterse. Fel yakra kavlehu ta'ala. Allah ta'ala'nın şu kavlini. Şu ayetini okusun. Hangi ayet? Deminden okuduğumuz ayet. Deminden okuduğumuz ayet. O ayette de dedik ki, Allah sana ne diyor? قُلْ تَعَلَوْ أَتُلُمَ حَرَّمُ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ <gülüyor> Gelin size Rabbimizin haram kıldığı şeyleri okuyayım diye bildirdiği ayet. Yani bizler biliyoruz, aleyhissalatü vesselam bir vasiyet ne yapmadı? Özel bir vasiyet bırakmadı. Bıraktığı bir şey var, o da ne? Size diyor, bir şey bırakıyorum bir ayette. O nasıl sıkı benden sonra ne yapmasınız? Sapıtmasız. Ne o arkadaşlar? Allah'ın kitabı. Başka bir rivayette Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor. Abdullah ibn-i da bu rivayetlerde peygamberden duyduğu bu sözlerden dolayı bir şey çıkartıyor. O da ne? Peygamber ne yapmıştır bunu? Vasiyet etmiştir. Çünkü peygamber aleyhissalatü vesselam genel manada kendinden sonra neyi bıraktığı vasiyet etti. Allah'ın kitabını vasiyet etti. Allah'ın kitabında da ne var? Bu ayet var. Bu ayette de en önemli olan, en büyük olarak zikredilmiş haram Allah'ını armak, çift koşmak. Bu hadisi Tirmizi rivayet ediyor. Bu hadisi Hasan diyor. Müellif devamına Muaz bin Cebel'in hadisini getiriyor. Muaz bin Cebel radıyallahu An. Bu da Abdullah İbni Mesud gibi Ebu, Abdurrahman, Ebu Abdirrahman. Künyesi bunun ney? Ebu Abdurrahman Bu da Hicri 18. yüzyılda var. Hicri 18'de vefat etmiş bir sahabe. Yer değiştirelim. An-Nuaz ibn-i Cemal radiyallahu anh-u'nun kalb. Muaz bin Cemal diyor ki, ''Kuntu radifen nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem ala imar.'' Nebi aleyhissalatu vesselamın arkasına oturmuştum eşek üzerinde. Yani aleyhissalatu vesselam mütevazi bir adamdı, tevazu sahibiydi. birisiydi. Eşeğe de binmiş, arkasına bir adam da almış. Yani öyle bir şey yok, bu benim makam aracım, peygamberim, Onun arkasına adam almam, öyle bir şey yok. Tevazu, mütevazi. Aleyhisselam albazazetun min iman diyor. Tevazu sahibi olmak imandandır. Ta قال لي يا dedi ki Aleyhisselam bana ey Muaz, "Etedri ma hakkullah ala alibad?" Allah'ın kulları üzerindeki hakkı biliyor musunuz? "Ama hakkul ibadi ala Allah." ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun? Muaz bin Cebel ne diyor? Sahabelerin ahlakı nasıldı? Yani öyle şey yok tabiri caizse, atlamak yok ya yani. Aleyhisselatü hangi bu gününüz hangi gün diyor, hac günü? Hepsi biliyor yani hangi gün olduğunu. Ne diyorlar? Allah, Allah ve Resulü alem. Bu ay hangi ay? Allah ve Resulü alem. Saygı var, edep var, ahlak var. Ama şimdi günümüzün günü, günü, günü, ilim talebelerinde ne var? Daha hoca bir ayetin başında söylemeden hemen herkes böyle atlıyor. Niye işte yani biz de tamamlayalım. Yani sahip, günü, günü soruyor Aleyhisselatü Vesselam hangi aydeyiz diyor Allah ve رسولü a'lem. Çünkü sahabeler yani yani sahabe ki ahlak peygamberin ahlakı, ondan öğrenmişler. Allah ve رسولü a'lem. Allah ve رسول daha iyi bilir. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam Hakkullah alal ibad Allah'ın kulları üzerindeki onun hakkı ne? En yabudu ne yapmaları? Ona ibadet etmeleri ve la yushriku bihi şey'en. Ve hiçbir şeyi ona Orta koşmamalar. Yani Allah talan dedi ki: "Vamaخلقتُ الجنَّ والإنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ". İşte bunun başında bu ayet söylüyor. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı bu. Hak kullu ibadet Allah. Kulların Allah üzerindeki hakkı ne? Diyor ki: "اللَّهُ يُعْدِي بَمَلَأٍ يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا". Ona ortak koşmayanlara ne yapmasa Allah Teala'nın? Evet. azap etmemesi de kulların Allah üzerindeki olan bir hakkı. Her duşunet ve cemaat diyor ki: "Allah talanın". Üzerine hiçbir insan, hiçbir mahluk bir hak namıma yükleyemez. Ancak bu hakkı yani Allah-u Teala insanlara? Verir. Burada da ne yapmış allah Teala? Bu hakkı kullarına vermiş. Ama muteziler ne diyor? kullarına ne diyor. Allah üzerinde bazı haklar ne olabilir? Yüklenebilir. Yani edepsizliğe bakın. Kultu ya Resulallah. Muaz bin Cebel diyor ki ey Allah'ın Rasulü Efela la ubeşşirun nas Yani bu duydum bunu İnsanlara bunu müjdeleyin mi? Çünkü, yani çok güzel bir müjde değil mi? Cennetim. Kal Allah Rasulü Aleyhisselam diyor ki La tubeşşirhum Onlara ne yapma? Müjdeleme, buna haber verme <gülüyor> <gülüyor> Fayettekilû Sadece sen onlara bunu müjdelersen Hemen der ki cennete girdik derler <gülüyor> cennet derler. yani ne yaparlar buna güvenirler. Bu hadisi Buhari Hanım'sın rivayet ediyor. Bu hadiste birçok faydeler var. E, bu hadisle ilgili faydeleri ve kitabın sonundaki meseleleri önümüzdeki hafta ki derse eee tecil te edip tehir ediyoruz. Subhanekallahumma ve hamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etövü Allah razı olsun.